Aud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Daha önce gördüğümüz 77 ve 79. ayet-i kerimelerde yani arada 78 de var. Cenab-ı Allah'ın Musa aleyhisselama kulları ile birlikte geceleyin yola koyulmalarını emrettiğini ve Firavun'un ve kavminin arkalarından gelip onları yetişmesinden yana korkmaması gerektiğini vahyettiğini Firavun'un ordularıyla birlikte arkalarından giderken denize olduklarını denizde olduklarını, netice itibariyle Firavun'un kavmini helake götürdüğünü anlatıyoruz. Tabi bununla peygamberlerin dışında birilerini takip eden, arkalarından giden, onların yolunu izleyenlerin hepsinin düşünmesi gereken bir akıbettir bu. Arkalarından gittikleri düşünsünler ki arkalarından gittikleri varlıklar ne kadar güçlü olsalar olsunlar ancak bir firavun kadar olabilirler. Firavun bile arkasından gelenlere en ufak bir fayda sağlayamadığı gibi. Kendisi de boğuldu. O halde dünyada helak olmak ahirette de azapta kalmak istemeyenlerin evvela kimin arkasından gittiklerine iyice dikkat etmeleri lazım. Herhangi bir şekilde birisinin arkasından gitmeye kalkışmamaları icap ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah kendi şeriatinden başka hiç kimsenin şeriatinin kabul edilmemesini. Ayrıca kendi dininden başka hiçbir dinin kabul edilmemesini Resullerden başka hiçbir kimsenin de arkasından gidilmemesini emir buyurmuştur. İnsanlar bunun aksidi yapacak olurlarsa ifade yerindeyse bedeline cezasına katlanmak durumundadırlar. Cenab-ı Allah bu kıssa arasında yani Musa Aleyhisselam'ın kıssası arasında arada, ifade yerindeyse nasıl diyelim perde arası, sahne arası, ibretlik bir takım hadiseler veya hususlar da belirtmektedir. Bundan sonraki 80, 81 ve 82. ayet-i kerimede gördüğümüz gibi, Cenab-ı Allah İsrail oğullarına yani Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki İsrail oğullarına ve günümüze kadar devam eden kıyamete kadar da devam edecek İsrail oğullarına veya onlardan geldiklerini kabul edenlere yani Yahudiz diyenlere hitap ederek diyor ki Ey İsrail oğulları biz sizleri yani sizin geçmişlerinizi atalarınızı düşmanınızdan kurtarmıştık ve size şu şu nimetleri ihsan etmiştik. Ayrıca bana karşı gelmemenizi emretmiştim. Karşı gelirseniz gazabıma uğrayacağınızı söylemiştim. Gazabıma uğrayan da uçurumdan aşağıya yuvarlanmış gibi helak olur gider. Bunu söylemiştim. Bir de demiştim ki kim yanlış yola saptıktan sonra vazgeçmek isterse, yani tövbe ederse ben tövbe edenlere ve salih amel işleyip sonra da hidayet bulanlara bol bol bağışlayıcıyım günahlarını affederim. Bu da yalnız İsrail oğullarına ait bir şey değil. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara ait. Bir kanundur, bir müjdedir, bir ikramdır. İslam'da küfür dahil, bütün yanlış yollar dönüşü olmayan yollar değildir. Hatta İslam bu konuda insana o kadar imkan vermiş ki yolun istediğin noktasında geri dönebilirsin. Hiçbir yerde geri dönüş yasakı yoktur. Yeter ki geri dönmeyi kararlaştır. O takdirde Cenabı Allah'ın sana mağfiret eden bir Rab olduğunu göreceksin diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ve İsrailoğullarının kıssasına bundan önceki bu ara Öğütlerden diyelim Aradaki öğütlerden Sonra kısa Kaldığı yerden devam ediyor Nerede kalmıştık? Mısır'dan Musa Aleyhisselam'ın Rehberliğinde, önderliğinde Çıktıklarından bahsedildiği yerde Kalmıştık Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah İsrail oğulları ile birlikte denizde boğulmaktan kurtulmalarının akabinde kendisine ilahi emirlerini indireceğini bildirmiş ve bu hususta Cenab-ı Allah Musa aleyhisselama ve dolayısıyla İsrail oğullarına böyle bir lütuf ve ihsanda bulunacağına dair vaatte bulunmuş söz vermişti. Musa aleyhisselam bu ilahi tebliğleri emirleri almak üzere de Tur'un sağ tarafında Musa Aleyhisselam'ın oraya gidip Allah'ın emirlerini telakki edeceğine dair onunla sözleşilmişti. Musa Aleyhisselam beraberindeki Araf suresinde geçtiği gibi beraberindeki yetmiş tane İsrailoğullarının temsilcileri ile birlikte ne yapıyorlar? Tur'a Cenab-ı rabbül Alemin ile münacata ve Tevrat'ı telakki etmeye gidiyor. Önceleri vaat edilen, sözleşilen gün 30 gündü. Musa Aleyhisselam 30 gün oruç tuttu. 30'a 10 daha kattık diyor. Böylelikle Musa'nın Cenab-ı rabbül Alemin'in huzurunda kalması kaldığı süre 40 ne tamamlanmış oluyor. Musa Aleyhisselam'a Tevrat böyle bir oruç ibadetinden sonra nazil oluyor. Kur'an-ı Kerim de Kadir gecesinde inmeye başlıyor. Kadir gecesi de oruç ayı olan Ramazan ayının bir gecesidir. Demek ki ilahi vahyin İndirilmesiyle Oruç arasında Çok büyük bir münasebet var Biz Ramazan ayı orucunu adeta Cenab-ı Rabbül Aleminin O ayda bize Kur'an-ı Kerim'i indirmesine Başta bu büyük Nimete olmak üzere Bütün nimetlerine şükür olmak üzere indiriyoruz. Oruç Bizleri Allah'ın emriyle yemenin, içmenin ve orucu bozan diğer hallerin haram olduğu fiillerden kendi irademizle kendimizi alıkoyduğumuz bir ibadettir. O halde ilahi vahyin asıl amacı insanı bu şekilde disiplin altına almaktır. Bunun yasalarını insana emretmek, indirmek ve insanı bunlardan haberdar etmektir. Onun için oruç ibadeti bizim için sadece nefsimizi eğitmek değil, aynı zamanda Kur'an gibi bir nimete bu vesileyle Cenab-ı Allah'a şükürlerimizi ilettiğimiz bir büyük ibadettir. Orucun ve Kur'an'ın kıymetini bu manada iyi bilmemiz lazım. Musa Aleyhisselam Tevrat'ı telakki etmek için 40 gün ardı arkasına kesintisiz oruç tutuyor. Böylelikle onun ruhu ilahi vahyi telakki edebilecek kadar ifade yerindeyse şeffaflaşıyor, inceliyor, berraklaşıyor. Vahyi telakki edebilecek en üst düzeye ifade yerindeyse ulaşıyor. Musa aleyhisselam Tevrat'ı bir an önce telakki etmek, bir an önce özlemiş olduğu, o Mısır'a gelirken duymuş olduğu Cenab-ı rabbül Aleminin sözünü bir daha duymak şevk ve heyecanı ile beraberindeki İsrailoğulları'ndan daha hızlı yola koyuluyor. Acele ediyor. Cenab-ı Rabbül Alemin bugün dersimizde göreceğimiz ilk ayet-i kerimede ona soruyor. وَمَا أَعْجَلَكَ an قَوْمِكَ يَا مُوسَا Ey Musa, kavminden daha hızlı, acele edip, daha çabuk hareket edip, acele gelmene sebep olan ne? Diyor. قَالَهُمْ اُلَاءِ عَلَى eseri çünkü iki şey soruyor Cenab-ı Allah ona. Birisi sen niye çabuk geldin? İki kavmin nerede kaldı? Kavmini ne yaptın? O da diyor ki hum ula'i ala eseri. Onlar hemen benim arkamdan, benim izimden geliyorlar. Benim daha çabuk gelmeme sebep benim daha çabuk gelmemin sebebine gelince ve acil eti eliye Rabbim senin benden razı olman için ben senin huzuruna gelmekte elimi çabuk tuttum diyor. benden razı olasın diye acele Sana. Çünkü senin benden razı olman için ben senin huzuruna gelmekte elimi Döneceği vakit göreceği manzaradan büsbütün rahatsız olmaması için ona arkasından İsrailoğulları arasında olanı biteni haber veriyor. Buyurdu ki: "Fainna qadfe tenna qoumka min badik. Senden sonra yani sen buraya gelip." Oruç tutup Tevrat'ı telakki etmek üzere beklemeye başladıktan sonra senin kavmini sınadık, imtihan ettik, fitneye düşürdük. Fitne genelde sonu başarısızlıkla sonuçlanan imtihanlar hakkında kullanılır. Çoğunlukla böyle. Bazen de mutlak olarak sınama, imtihan manasına da kullanılır. Biz senden sonra senin kavmini sınadık ama onlar pek başarılı olamadılar manasına. Ve dallahumus samiri. Bir de Samiri denilen bir zat var. İşte o onları dalalete düşürdü, saptırdı. Burada Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e ifade erindeyse bir dikkat levhası koyuyor. Ey ümmeti Muhammed dikkat edin. Sizin aranızda da her zaman samiriler çıkıp sizleri benim yolundan saptırabilir, uzaklaştırabilirler. Peki bu samirileri nasıl tanıyacaksınız? Samiriyi tanıtan onları Allah'ın yolundan uzaklaştıran, Allah'tan başkasına tapmaya davet eden tutumuydu sabir-i sabir yapan olumsuzlaştıran o halde sizleri Allah'ın ve Resulünün yolunu takip etmekten alıkoyan bu hususta önünüze engeller çıkaran veya o açık ve seçik yolu sizin için içinden çıkılmaz hale kasten sokan ne yapacağınızı bilemeyecek bir vaziyete düşüren herkes sabiredir. Samir'in vazifesini ümmeti Muhammed arasında ifa eden birisi. Cenab-ı Peygamber'in şu hadisini hiç unutmayalım. Bize her türlü tehlikeyi uyarıyor. Tehlikeye karşı uyarıyor bizi. Diyor ki: "La tettebi'unna sunan men kana qablukum." Şibran bir ve vızırağan bir vızırağan, hatta Sizden öncekilerin gittikleri yolları karış karış, kulaç kulaç mutlaka izleyeceksiniz. Öyle ki bir kertenkele deliğine girecek olsalar, siz de onların arkasından gideceksiniz. "Kulna, yar Yahudu Nasara,". "Kale, faman? Ey Allah, Resulü bu arkalarından gideceğimizi söylediğiniz, bizden öncekiler kimlerdir? Yahudilerle Hristiyanlar mıdır? Başka kim olabilir ki? Evvela, ümmet olarak, din mensupları olarak Yahudilerle Hristiyanlara karşı." her mümin, ümmet bütünüyle daima uyanık olacaktır. Onlardan her geleni, sıkı bir kontrolden, ilahi vahyin kontrolünden geçirmeden, o geçten geçirmeden, alıp kabul etmeyecektir. Ama ümmet bu hale geldi ki, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir zamanlar Batılılar Hristiyan oldukları için ilerledi. Biz de Müslüman olduğumuz için geri kaldık. Hristiyan olalım dediler. Bizim kafamız çalışmıyor. Şu söyleyeceğim sizleri ilgilmesin. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Gavuristan'dan erkek ithal edelim. Damızlık erkek ithal edelim. Yani neslimizin akılları çalışsın dediler. Bundan garip kaçacak bir şey yok. Cahiliye döneminde de İslam'dan önce birisi mesela asil, kahraman, güçlü kuvvetli bir evladı olsun istediği zaman hanımına gider derdi ki git filan erkeğiyle erkekle beraber yap derdi. Ondan hamile kaldıktan sonra gel. Hamile kaldıktan sonra da doğum yapıncaya kadar da karısına yaklaşmazdı. Bu ne biçim havsaladır ya? Evet İslam olmayınca insanda böyle bir işkembe olur. Bunu kaldırır. Çünkü küfür bundan daha büyüktür. Küfrü kaldıran bir yürek bu gibi affedersiniz namertlikleri kaldırmaz mı? Kaldırır. O hale getirir insan. Onun için Yahudilerle Hristiyanlar peşinden gitmemek bu birinci ve en büyük levha. Ondan sonra bunun türevleri var. Aşağısı var. Ayrıntıları var. Yahudilerle Hristiyanların temel özelliğine Birileri mağdubun aleyhindir. Gazaba uğramışlar. Kendilerine Allah tarafından gazaba edilmiş. Gazab edilmiş. Diğerleri ise doğru yolda şaşırmışlardır. Doğru yolu kaybetmişler. O halde Allah'ın gazabını gerektiren, işleri yapmaya çağıran herkes bir samiridir. Çünkü bizden öncekilerin yoluna davet ediyor. Ümmetin yolunu sırat-ı müstakimini belirsizleştirmeye, ...onun belirgin işaretlerini, alametlerini ortadan kaldırmaya, silip süpürmeye çalışan herkes bir samiridir. Resulullah'ın sünnetini devre dışı bırakıp sizin yolunuz belirsizleşir. Onun için sünnet aleyhinde, sünnet karşısında sünnet ile ilgili şüphe ve tereddüt uyandıran herkes farkında olsun veya olmasın bir samiri fonksiyonunu icra ediyor. Çünkü bu yolu belirginsiz, belirsizleştiriyor. Bu sözlerimizle uydurma sünnetleri de sünnet kabul edeceğiz. Uydurma hadisleri hayır öyle bir toptancılığımız yok. Zaten neye tabi olunacak, ne kabul edilecek, ne olunmayacak, bu ilmi esaslarla Allah bizim adımıza onları mükafatlandırsın, ilim adamlarımız tarafından ortaya konulmuş gösterilmiştir. Biz bu ilmi esaslar çerçevesinde ortaya çıkmış olan hakikatler neyse bizim yolumuzu onlar belirginleştirir ve biz onlara tabi olmayı esas alıyoruz. İşte Samiri onların yollarının şaşırmalarına sebep teşkil etti. İsrail oğulları Samiri'ye karşı vahye sarılarak kendilerini kollayamadıkları için günümüz Müslümanları da vahye kayıtsız ve şartsız teslim olarak çağdaş samirilere karşı kendilerini koruyabileceklerdir. Burada Cenab-ı Allah'ın Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vahyettiğini, indirdiğini bahsetmiyor. Bundan Araf suresinde Cenab-ı Allah bahsetmişti. Musa Aleyhisselam ifade yerindeyse hevesi kırılmış oldu. Tevrat'ın kendisine vahyedilmesi ifade sevincini, şükrünü, mutluluğunu, artık ne halse o, o hali büsbütün zevkle ifade ilahi bir zevktir bu. Yaşayamadı belki. Onun için diyor ki ayet kerime Sara ca Musa ila kavmi ghadban asfa Musa kavminin yanına yaptıklarından ötürü kızgın ve dalalete düştükleri için de üzüntülü bir şekilde geri döndü. Mümin başkalarının günaha düşmelerinden dolayı da müteessir olur. Bir taraftan günahın, şerrin yayılmasına kızar, köpürürken ifade yerindeyse, diğer taraftan o insanların içine düştükleri o acınası durumdan ötürü de üzülür. Mümin kalp öyle bir kalptir. Allah için gazaplanır, kullarının gazaba maruz kalmalarına da üzülür. Onlara acır. Onlar için teessüf eder. İşte Musa Aleyhisselam böyle bir ruh hali içerisinde kavmine geri dönüyor. Niye kızmasın ki Allah'ın hududu çiğdenmiş. Niye üzülmesin ki hidayetleri için çırpındığı kavmi sapıkmış. Bu iki ruh hali içerisinde Musa Aleyhisselam, ...kavminin yanına dönüyor. Kale ya kavmi... ...elem ya'idkum rabbukum... ...va'den hasena. Kavmim bu hal ne diyor. Rabbiniz... ...size... ...pek güzel... ...bir vaatte bulunmamış mıydı? Niye onu unuttunuz? Onu bıraktınız? Efe tale aleykumul ahd... ...ben... 30 günlüğüne gittim. 40 gün kaldım diye zaman size uzun mu geldi yoksa? Em eredtüm ey hil aleykum ghadabun bin rabbikum. Yoksa siz Rabbinizin bir gazabının gelip sizi bulmanızı bulmasını mı istediniz? Fe akhleftum mowi'idi ve bu sebeple bana verdiğiniz sözden sözde durmadınız o sözden caydınız. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا çünkü ona kendilerine gösterdiği yol üzere sebat edeceklerine dair söz vermişlerdi. Tek tek buna dair hayır. Bakınız kelime-i tevhid dile getirmek la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek Allah'a verilen bir taahhüttür. Bir sözdür. Yani ya Rabbi biz isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde, şeriat koyuculuğunda, uluhiyetinde, rububiyetinde hiçbir hususta hiç kimseyi sana ortak koşmayacağız. Yüce Rasulünün de izinden adım adım yürüyeceğiz. Anlamında bir taahhüttür Kerime-i Tevhid. Onlar da Musa Aleyhisselam'a Allah'ı tevhid edip Musa Aleyhisselam'ın izinden ayrılmayacaklarına dair söz vermişlerdi. Onun için Musa Aleyhisselam, siz bana verdiğiniz sözde durmadınız diyor. Onlar da güya mazeret ileri sürüyorlar. قَالُوا <gülüyor> مَا Biz kendi irademizle, gücümüz ve imkanlarımızla sana verdiğimiz sözden caymadık. Ya Walakin hummilna awzaran min zinati al-qawm. Fakat bizler o kavmin yani Firavun kavminin zinetinden bir takım yükleri beraber taşıdık. Fakaznaha ve onu attık, bıraktık. Fezekalike al-samiri. İşte Samiri de böyle yaptı diyor. Bunu çıkardı başımıza. Ne çıkardı Samiri? فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُغَرٍ Onlara onlara böyürtüsü olan bir ceset buzağı şeklindeki bir ceset yani ruhsuz bir heykel çıkardı. فَقَالُوا هَذَا ve وَاِلٰهُ مُوسَى فَنَس۪ي o, bu sizin ilahınız, hem de Musa'nın ilahıdır da o unuttu dediler. Dedi. Şimdi, Mısır eski tarihini bilenler bilirler. Mısırlar, Firavun'a da tapıyorlardı. Allah'ın varlığını, birliğini de biliyorlardı. Ama daha küçük ilahların olduğundan, kademeli kademeli ilahların olduğundan da İlahların olduğuna da inanıyorlardı. İnandıkları ilahlar arasında, hayvanat türünden ilahlar arasında öküz, inek ve buzağı da vardı. Bunlara da tapıyorlardı. Bunların da ilahlıklarına inanıyorlardı. Şimdi bunun etkisiyle zaten biliyorsunuz bir kavmin yanına geliyorlar. Araf suresinde belirtildiği gibi Kalu Musa mûse c'allena ilâhen kemâ lehum âliyeh diyorlar. Daha önceden bunu söylüyorlar. Musa aleyhisselam daha tur'a çıkmadan önce. Ey Musa putperest putlara tapan bir kavmin yanından geçiyorlar. Ve diyorlar ki ey Musa bunların bir ilahları bulunduğu gibi sen sen de bizlere bir ilah yap. Diyorlar. Niçin? Çünkü Firavun kavminin de uydurma ilahlara, putlara, heykellere tapındıklarını görüyorlardı. O göre göre sonradan o inancı reddetseler bile ifade yerindeyse Ruhlarında adeta bir iz bırakmış. Acaba doğru olamaz mı gibi bir tereddüdün neticesidir bu. İman ile tereddüt bir arada olmaz. Çünkü imanın zıttı sadece inkar değildir. Şüphe ve tereddüt de imana aykırıdır. Çünkü iman kesin bir inanç, kesin bir kanaat demek. Şimdi Haydi Musa Aleyhisselam oradayken bunu yapamadılar. Musa gitmişken ne demişti Cenab-ı Peygamber Musa Aleyhisselam Marun'a Kalehlufni fi kavmi Ey Harun şimdi ben Tur'a gidiyorum kavmim arasında sen benim halifem ol. Sen benim vekilim ol demişti. Ama Musa Aleyhisselam gidince Samiri yaptığı muzağı heykeliyle böğren muzalığı heykeliyle ne yapmıştır? Onları bu sizin ilahınızdır diyerek muzağıya ibadet ettirmiştir. Hepsi bir? Hayır. Hepsi değil. Bir bölümü ibadet etmiş Samiri'nin arkasından gitmiş. Bir bölümü bu Harun Aleyhisselam'ı dinlemiş İslam şeriatı yani Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere, tevhid üzere sabit kalmıştır. Çağlar boyunca hep bu böyledir. Hak ve batıl çizgileri, yolları insanların önündedir. Ve insanlar tercihlerinde serbesttir. Sonuçları da Onların kabul etmeleri gerekir. Bedelini onlar öderler veya alırlar. Mükafatını alırlar veya bedelini öderler. Peki bu zinet ne? Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre İsrail oğulları ile Firavun kavmi Kıptiler arasında uzun yıllar süren yüzlerce yıl beraberlik neticesinde komşuluk münasebetleri de kurulmuş. Bir takım alışverişler ifadelerindeyse işte ödünç vermeler, ıı, iğreti kullanmak üzere eşya vermeler vesaire bu gibi komşular arasındaki her türlü münasebet onlar arasında da şey olmuştu. Yani halk ...birbirleriyle barışıktı, zulmeden sistemdi. Firavunun sistemiydi. Onlardan bir kısmından diyelim... zinet eşyası alınıyor. Ve daha eşyalarını geri veremeden sabah verilmek üzere alınan... ...işte çeşitli sebepler dolayısıyla geceleyin yola çıkılıyor çıkılıyor ve aldıkları iyreti aldıkları emanet aldıkları eşyaları onlara ödeyemiyorlar. Geri veremiyorlar. <gülüyor> Samiri de sizin bu aldığınız eşyalar sebebiyle Musa'nın gelmesi gecikti diyor. Bunlardan kurtulmanız lazım. Bu tür eşya almış olanlar Samiri'nin gösterdiği bir çukura eşyalarını getirip bırakıyorlar. Aralarında zinet eşyaları çoğunlukta. Samiri anlaşıldığı kadarıyla bazı teknikleri veya diyelim ki bazı madencilik işlerini, heykelciliği vesaireyi bilen birisi. Ayk kelimelerden bu sonucu çıkartabiliyoruz. Erittiği o madenlerden altınlar da var, zinet eşyaları da var. O madenden bir şekilde teknik özelliklere sahip esen rüzgarla böyürtüye benzer bir ses çıkartan bir buzağı heykeli yapıyor. Fakat hadi bunu yaptı bununla kalmıyor. Niçin? Çünkü geldikleri firavun kavmi yanından geldikleri firavun kavmi inek türü hayvanata ibadet eden bir kavim onların adeta ruhlarındaki bu gizli saklı buzağıya eğilimi veya bu hayvanat türüne eğilimi kullanmak istercesine bir buzağı heykeli yapıyor ve hep birlikte veya bu işin elebaşıları diyorlar ki فقالû, dediler ki Hâgâ ilâhukum ve ilâhu Musa, fenesî İşte bu sizin ilahınızdır ve Musa'nın da ilahıdır. Burada fenesî kelimesi yani unuttu kelimesi o sözleri söyleyenlerin sözlerinin devamı kabul edilirse bu sizin ilahınızdır. Ve Musa'nın da ilahıdır. Musa da bunu unuttu. Musa dayanıldı yani manasına gelir. Eğer bu sözün, söylenen sözün devamı değilse Fenesinin özle, öznesi yani unuttu fiilinin öznesi o zaman Samiri olur. Samiri Musa'nın kendilerine tevhidten sapmamaları gerektiği emrini unuttu veya hatırlamaz oldu dediler. Allah buna gelir. Şimdi Cenab-ı Allah muzağa tapan İsrail oğulları şahsında bütün putperestlere Allah'tan başka mağbud edilen herkese onların şahsında şöyle bir soru soruyor. Efe la yarauna en la yarciu ilehim kavla ve la yemliku lehum darran ve la nef'a onlar görmüyorlar mı ki? Bu onların sözlerine hiçbir karşılık veremiyor. Evet rüzgar estiği zaman böğürebiliyor. Bir ses çıkartıyor böğürdüğü gibi ama onunla konuşmaya kalkışırlarsa onlara cevap veremiyor. Üstelik onlara ne bir zarar da verebilir ne de bir fayda sağlayabilir. Allah'tan başka Mabut edilen varlıklar eğer insansa belki bize karşılık verebilirler. Fakat hiçbiri hiçbir uydurma ile kendisinden başkasına hatta kendisine ne gelecek bir zararı önleyebilir ne de kendisine bir fayda sağlayabilir. Bütün batıl mabutlarda fayda ve zarar verememe özelliği ortak bir özelliktir. E, fayda sağlayamıyor, zarar önleyemiyor. Ne diye ibadet ediyorsun? Bir ilaha niçin ibadet edilir? Bu aynı zamanda beşeri ve tarihi bir hakikattir. Bizleri zararlardan koruması, tehlikelerden koruması ve afiyet vermesi, değil mi? Buna karşılık bizlere arzu ettiğimiz, istediğimiz faydaları vermesidir. Ne diyoruz? Rabbena a'tina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenlar. Bize dünyada bir güzellik, iyilik, ahirette bir güzellik, bir iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. İyilik bizim elde ettiğimiz, elde etmek istediğimiz menfaat, ahirette azaptan korunmak da bizden önlenmesini, savulmasını, bertaraf edilip uzaklaştırılmasını istediğimiz zarar. E İsrail oğullarının tapındığı o uydurma ceset dediği Kur'an-ı Kerim'in buzağı, böğren buzağı bir fayda bir zarar sağlayamıyoruz. Onun dışındaki bütün uydurma ilahlar da bu durumdaysa. İsrail oğulları için taptınız? Ve ey Allah'tan başka ilah edinenler niçin ondan başkasına ibadet ediyorsunuz? Niçin ondan başkasından fayda bekliyorsunuz? Medet umuyorsunuz? Bunların hiçbirisi isabetli değildir. Fakat Harun Aleyhisselam da üzerine düşen vazifeyi yapmayı ihmal etmiyor Musa aleyhisselamın Gıyabında olana bitene Harun aleyhisselam Seyirci kalmıyor Münkeratın büyüklüğü ne olursa olsun Müslümana Veya o münkeri işleyenler ve çağıranlar Ve koruyanlar Ne kadar güçlü olursa olsun Müslümanın münkere karşı sessiz sedasız durması kabul edilebilir bir şey değildir. Müslüman bunu yapamaz. Müslim'deki bir hadis-i şerif çok açıktır. Diyor ki bir kötülüğü gördüğü zaman eliyle ona karşı koyan kurtulur. Diliyle karşı koyan esenlik bulur. Kalbiyle ondan hoşlanmayan kendisini muhafaza eder. Fakat razı olup tabi olan ise onu sorma gitsin diye devam ediyor manasına. <gülüyor> Velakin men radıya ve tâba' diyor. Razı olup arkasından gidene gelince deyip ne olacağını zikretmiyor. Hadis burada kesiliyor. Yani sorma gitsin. Perişan oldu, helak oldu o manası. Bir diğer rivayette bunun ötesinde hardal tanesi ağırlığı kadar dahi imandan eser yoktur diyor. Yani kalbiyle münkeri reddetmeyecek olursa onda hardal tanesi kadar dahi imandan eser Yok demektir. Onun için sakın kalbimizle münkeratı sayacak bir hale düşmeyecek kadar uyanık ve diri olalım münkerlere karşı durmaktan. Olabilir bazı hallerde elimizle karşı koymayabiliriz. Koyamayabiliriz. Dilimizle itiraz edemeyebiliriz gözümüz kesmez, şartlar müsait değil. Veya atacağımız taş edeceğimiz kurbağaya değmez. Vesaire. Şerî mazeretlerimiz olabilir. Mümkündür. Fark kalbimizle rıza gösteremeyiz. Çünkü kalple rıza ne demektir biliyor musunuz? Kalple münkere rıza göstermek, Allah'ın hükmünü değiştirmek demektir. Çünkü Allah sana bu münkere razı olma diyorken sen razı olacak hale getiriyorsun kendini. Niçin razı değiliz? Haram olduğu için. Allah kabul etmediği için, Resulü reddettiği için. Peki razı olmama hali sıfırlanırsa ne olur? Razı oluruz. Niye razı olur bir şeye? Bir şeye niye razı olursunuz? Doğru bulduğunuz için razısınız. Allah'ın doğru bulmadığını doğru bulmak ne demek? Allah'ın hükmünü değiştirmek demek. Allah'ın hükmünü reddetmek demek. Allah'ın hükmüne karşı çıkmak demek. İşte onun için imandan eser kalmaz. O bakımdan Harun aleyhisselam gibi bir peygamberin İsrail arasında işlenen o büyük münker, münkerin en büyüğü şirke karşı sessiz kalmış olmasını zaten düşünebezdik. cenab Allah bunun da gereği neyse öyle olduğunu anlatmak üzere bize hatırlatıyor. Ve la kad qala lehum Harun <gülüyor> min qabl ya kavm inna futintum bih ve inna rabbakumur rahman fettebi'uni ve ati'u amrihi. Andolsun Harun daha önceden onlara yani Musa daha gelmeden önce onlara şöyle demişti. Kavmim sizler bununla sınandınız. Bu buza ile fitneye maruz kaldınız. Sınanıyorsunuz, imtihan ediliyorsunuz. Ve şüphesiz Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Bu buzağı değildir. Rahman Biliyorsunuz rahmeti dünyayı da ahireti de kapsamış olan. O halde fettebi'uni yani isyan etmiş olabilirsiniz, yoldan çıkmış olabilirsiniz. Tabi edin ve hemen benim arkamdan gelin diyor. Bana tabi olun ve atıu emri ve emrime itaat Demek ki peygamberlerin vazifesi sadece bir hoparlör gibi, bir te bantı gibi Allah'tan aldıklarını insanlara tebliğ etmek değildir. <gülüyor> Ve atî'u emri diyor. Size verdiğim emre de itaat edin. Bana uyun. İtaat edin, boyun eğin. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ diyor. Biz ne kadar Rasul gönderdiysek mutlaka Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik. Yoksa bir hoparlör olacak olsaydı Rasul ile ona tabi olanlar arasında bir fark olmazdı. O çağıracak, onlar da dinleyecek, mesele bitecek. Öyle değil. Gelen ilahi şeriatın adım adım hayata geçirilmesi emri vardır. Ve bu şeriatın hayata geçirilmesi o Resulün, vahyin muhatabı olan Resulün liderliğinde, rehberliğinde, önderliğinde olacaktır. Onun için diyor ki onlara Fettebi'uni benim arkamdan gelin, bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar ne diyorlar? "Kâlû len nebraha alayhi âkifînâ hattâ yarci'a ileynâ Hayır, biz Musa bizim yanımıza geri dönünceye kadar bu buzağının başında bekleyeceğiz. Bunun yanında kalacağız. Buna itaatimizi, daha doğrusu buna ibadetimizi sürdüreceğiz, bunu devam ettireceğiz diye cevap veriyorlar. Devam ederiz inşallah biraz Nefeslenelim.